Kardeşlerim, muhterem Müslümanlar. Zulmün hem adında hem müsemmasında var. Zarfı gibi mazrufu da insan için elemindir. Öfkedir, seraba, göz yaşadır. İnsanlar farklı saliklerle zulmelerler. Kimi zulümden zerk alır, kimi haklı olduğunu düşünerek Allah'ın adaleti yerine, ve valların mizan yer yüzüne Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamla bildirdiği tayin ettiği mizan, Hazreti Kur'an yerine kendi yanlışlarını koyan, kendi yanlışlarına uymayan her şey. hakikat yerine koyar, ta asvandan insanlara taş taşıtır, piramitlerin altında on binlerce insanın mazlumane düşüne rıza gösterir, zulmeder. Insanlar diyen bu oyunlarını, onların verseselerini kurarlar, çeşitli vasıtalarla onların reklam günlük çalıştığını, çocuklarını akşam ekmek olarak götürmek ister. Bir büfede bir kumarın rekabını görür, oraya varır çocukların ekmeğini kısar, kumar oynar, yavrularına suhbet İslam kadınına Allah'ın emridir, sokağa çıktığı zaman İslam hırsızıyla dolaşacak. Hümetleri iffetsizliği, hakikat kabul eder. İslam kadının örtüsüyle dolaşmak, okumak istediği zaman ona gelici der, mürteci der, yobaz der, onun hayatına zulmeder. İşte şimdi Suriye'de, Cimeşte, İnsan arkadaşıdır, dostudur. Onun reis ortağı olur. Onun saflığından hareketle ona zulmeden malını talan eder. İki tane komşu bir araya gelmiş iki insan komşu olmuşlar. Arsa almışlar. Biri diğerinin arazisine arsasına sürekli tecavüz eder, ona zulmeden. Hazreti Muhammed aleyhissalâtu vesselâm buyuruyorlar ki, iddati Nahal, neyse bilmem. Ve benim Allah'ı hicab. Mecburen dua sonra korkun. <gülüyor> Erkumal reklam edip insanlara duyuramazdılar. Bir çocuk babası kumar olmadı diye akşam evde ekmeksiz çorbasız kalıyorsa o ya. İmam Hüslim hadiseye dair şöyle bir olay naklederdir Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabından ve öğrencilerinden Said Bin Zeyd anh. Muhaci Allah Resulü Aleyhisselam ile birlikte evini, yerini, yurdunu bırakıp Medine'ye hicret eder Orada bir arsa temin eder Arsanın bir tarafına ev yapar Hemen bitişiğinde bir kadının da arsası var arsasının sınırını, hududunu tayin eder. Bir zaman sonra Said Bin Zeyd radıyallahu olan Cenab-ı Hakk'ün cennetle müjdelediği bu büyük sahabi, kendi arsasını muhafaza edebilmek için kadınla kendisi ayrıca Zeyd benim arsana tecavüz etti, bana diyor? Adamları gönderir vardı Mervan, Said bin Zeyd'i mahkemeye çıkarırlar, tevkif ederler. Karşı tarafın iddiasını dinledikten sonra Allah Resulü'nün görevlisi söz alır, duyururlar ki ben dair konuşuyorlar duymuşlar ki, men kada şimdi ramil arzulur men. olsa tecavüz Allahu iyya kıyamet günü kiyamen. Men arzulur men. Ta wakhu Allahu der ki Allah'ım bu kadın beni değil benim adıma İslam'ı ayaklar altına alıyor. yani insanlara diyor ki şu gördüğün adam Hz. Muhammed'in öğrentisi işte o Müslüman dua etmez. Fakat sanki sinirleri boşalmış da. O mazlumsa Cenab-ı Hakk'a harina ezel Allah'ın fe-imkâne kâdimeten fe-arri basara eğer bu kadın yalancıysa gözleri köle ve ceal Kadın yine evinde dolaşıyor, bir gün gözlerinde terbiyle gözlerini kaybeder. Evinin duvarlarına, tutuna tutuna dolaşırken der ki ağlayarak, ya bu bana gelen musive Hazreti Muhammed'in öğrencisi Said bin Zeyre zulmetmenin gözleri kör olsun diye bekdua etmiş. İkincisi de evi mezarı sonra kadın elinde avuda ulaşırken, av'daki su kuyusuna düşer. Bir daha oradan çıkaramazlar. Evi de ona mezar bulur. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam buyuruyorlar ki, ittenki daha motor ekmeksiz kalan yavrunun bedduasından korkuyor. Masumların demek ki hamamın. Allah Azze ve Celle icabet eder. Belki birkaç yıl sonra icabet eder ama dünyada ya da ahirette mizanı indiren Allah Azze ve Celle hiçbir zulmü karşılıksız bırakmadı, bırakmayacak. Nerede Fahun? Nerede Memrun? Nerede Filavun? Hepsi haklı olduğumu ikna ediyorlardı. Hak ile yeksan oldular. O Masum. Belki Balat masum, belki Afganistan masum. Ama masumların sahibi bildiğim olarak.